adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Merhaba değil, hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugünkü programın konusu kötülük. Hmm. Çok iyi bir konu değil, iç açıcı konu değil ama kötülükte de çok rastlanan bir şey. Ee, Hannah Arendt'in e, gençlik yıllarından bölümüne deyin çok kafasını, zihni kurcalayan bir konu aslında ve 1945'ten sonra felsefenin ana konusu kötülük olacak demiş. Önceleri de radikal ve mutlak kötülük kavramlarını kullanmış. Daha sonra kötülüğün daha da yaygın olduğunu, sıradan olduğunu ve sıradan kötülük kavramına dönüş, dönüştürmüş onu. Bu kitap sıradan kötülük kavramının ki, kötülüğün sıradanlığı kavramının alt baş, bir kitabının da başlığı zaten. Ekman duruşmasının, İsrail'de yargılanan Ekman'ın duruşmalarını izliyor. Hannah Arendt ve bu kitabı daha sonraki künyesinde vereceğiz. Bu programda çok atıfta bulunacağımız bu kitabı yazıyor. Ya, Arendt'in en çok tartışılan ve yanlış anlaşılan e, bir kitabı aslında Yahudi kuruluşlarından da e, ağır eleştiriler alıyor. Hatta e, Yahudiliğini inkar ettiği. düşünüyor. Varan suçlamalarda bulunuyor. Oysa işte öyle değil. Anne bir belirli bir sorunu çok değişik katlardan bakabilen ve bir belirli bir sorunu farklı perspektiflerden yaklaşabilen bir düşünür. Burada hukuk yönü de çok ağır basarak Eyckman'ın yargılanmasını ele alıyor. Duruşmaları dediğim gibi izlemiş. Eyckman'ın suçlarında bir kere kaçırılışı, Arjantin'den İsrail'e getirilişi. Daha sonra yargılanışı. Ekman Yahudilere karşı suç işlemekle suçlanıyor, itham ediliyor. Oysa Yahudilerin şahsında insanlara karşı bir suç işlemiştir, Ekman diyor Anlavent. Ve bunu uluslararası bir mahkemede yargılanması daha doğru olurdu diyor. Evet her zaman olduğu gibi çok doğru bir genel doğru gibi kabul edilen şeyin arkasındaki asıl şeyi bir şaşmaz pusula gibi bu görmüş tabi Anlavent evet. yani. Bu eleştiri derinleştiriyor da aslında Nürnberg mahkemelerini de eleştiriyor. Yani Eyckman duruşması Nürnberg mahkemelerinin bir uzantısı. Çünkü orada da Londra anlaşmasına göre kurulan, bir tüzükle kurulan daha sonra bu as, uluslararası askeri mahkeme dedikleri galip devletlerin bir mahkemesiydi diyor. Orada yeni suçlar, suç tanımları da getiriyor. Işte, i̇nsanlığa karşı suçlar, savaş suçları, savaş suçları uluslararası hukukta var. Yani Bir savaşın nasıl yapılacağına dair yazılı olmayan kurallar var. Ama daha sonra ikinci bu mahkemede nazileri yargılamak için savaş suçlarının kodlanmanı yani uluslararası yazılı hukuk haline getiriliyor. Ama bunların da çok sorunlu olduğunu söylüyor. Örneğin insanlara karşı suç tanımının savaşta galip gelmek için mücadele eden taraflardan birinin biraz aşırılara kaçmış olması. Muzaffer olmak için biraz fazlaca adam öldürmüş olması gibi. Bu kadar basit değil insanlara karşı işlenen bir suç. Burada az önce söylediğimiz sistematik cinayet var. Bir kimse özellikle holikosta savaş suçu denildiğinde ise savaş suçunu sadece Almanlar işlemediler Eğer galipler de işlemişlerdi yani mütte, müttefikler de savaş suçu işlemişlerdi Alman şehirlerin savaşın sonunda Coventry'e müsilleme olarak Dresden'in bombalanması ve da atom bombası satılması. Yani öyle bir silah ki bu e, sivil halk halkın üzerinde etkisini olmaması mümkün değil. Dolayısıyla savaş suçu işleyenler e, müttefikler saflarında da var. Müttefikler de işlemişler Nürnberg mahkemeleri de muzaffer olan tarafın kendi ölçülerini böyle bir yasa, yazılar, yasalar yapması ve bunları uygulaması. Dolayısıyla sonuç hiç çok da tatmin edici değildi diyor. Üstelik Ekman olayında eee Arjantin'den kaçırılmasını devletsiz orada al, bulunuyor yani tü, ekma. Arjantin ile İsrail arasında herhangi bir suçların iadesine dair ilişkin bir yasa yok. Arjantin'de nazileri gerçekten de kolluyor. İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra bütün o suçların zaman aşımına uğradığına dair bir, ilişkin bir yasa varmış Arjantin'de. Bunun göre... Onun içinde hepsi büyük elebaşlarının, ele nazilerin kurtulabilenlerin <gülüyor> savaştan falan orada yani büyük ölçüde Arjantin'de. Bu yasal boşluktan <gülüyor> ...yararlanıyorlar... ...Mengele'yi... E, ...Doktor Mengele... Evet, e, ...Almanya talep etmiş ama alamamış mesela... ...ama buna rağmen İsrail... ...böyle bir talepte bulunabilirdi... ...Arjantin büyük bir ihtimalle vermeyecekti... ...ama böyle bir talepte yine de bulunmalıydı... ...diyor... Evet. E, ...Arend... ...ikincisi... Bir, bir ...başka itirazı... ...Almanya'nın... ...kendi vatandaşı olmasına karşın... ...Eckman'ı iadesini istememiş olması... Bu da evet. Alman yakalandığında artık Almanların bunun bu yargılanmanın tekrar bir Alman anti Alman rüzgarı estireceğinden korkuyoruz demişler Alman yetkililer. Aslında hala Eichmann'ın yargılandığı altmışlarda e, Almanya'da ya da polis örgütün içerisinde, yargı örgütün içerisinde savcılar, yargıçlar Nazi Almanya'sında görev yapmış pek çok kişi vardı. Yani şeyde de öyle tabii yani Amerika Birleşik Devletleri ondan sonra bu Gladio evet. şeklinde örgütlenecek yani komünistlerin işte 2. Dünya Savaşı'nın hemen arkasından komünistlerin ve sol muhalefetin evet. yükselmesi karşısında onları iyice bastırıp kendi istediği müttefik yönetimler gelmesini sağlamak için de en önemli nazileri. Nazi kasaplarını filan CIA üstlendi, kullandı eğitti, kullandı ve Avrupa'da da kullandı. Hatta Türkiye'de, Soğuk savaş sırasında. Evet Türkiye'de de evet. şeyin yani milli istihbarat teşkilatının teşkilatlandırılmasında da en önemli rol oynayanlardan biri Geylen adlı bir Nazi evet. e, subayı istihbaratçısı. Yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Aslında 1968'deki öğrenci muhalefetinin taleplerinden bir tanesi Almanya'nın nazilerden yani Alman toplumunun nazilerden arındırılması, nazilerin yargılanmasıydı. Böyle bir talepleri de vardı. Pek çok tale yöntemleri eleştirilebilir misin? Biden-Meinhof'un da böyle bir talebi vardı aslında. Evet. Ama yani daha geniş öğrenci kitlesinde şey vardı. Evet yani pardon sözünü keserek Almanya'nın Ayman'ı kendi vatandaşı olarak geri talep etmemesi büyük bir işte asıl hukuk vicdan ve adaletin yerini siyasi kaygıların aldığını gösteren en iyi örneklerden biridir evet. yani evet. başka bir şey kullanıyor yani Ahmet Holikos tarihçisidir mesela. Mark torunu Harold Mark Yüze o 60'lardan sonra o genç kuşağın içerisinde bunu, bu bir bilinç geliştiğini söylüyor. İşte Anne Frank'ın Hatıra Defterini okuyan, Gece ve Sisi izleyen o kuşak ebeveynlerinden bir hesap sordular aslında yani. Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nda devlet görevlilerine hiçbirinden temiz kağıt istenmemiş. Çünkü getir, böyle bir kağıdı getiremezler. Yani yok hepsi Alm Almanya'nın içerisinde görev yapmışlar. Görev yapmışlar. Üstelik bu insanlar çok sıradan insanlar. Yani suç çeteleri değil Yahudilerin kökünü kazıyorum, kazımak istiyorum ben diyen pek çok sıradan insan varmış Almanya'da. Yani doktorlar avukatlar sıradan insanlar. Komşularınız yani bu, bir, insan, bir insan sadece Yahudi olduğu için öldürmeyi onun soyunu kurutmayı soyunu ortadan kaldırmayı istiyorsun bunu, bunu isteyenler çok bunu, bu insanlarda şey değil ya akıl hastası falan da değiller psikopat da değiller çok savaş bittikten sonra kendilerini hiçbir şey yapmamış gibi toplum içerisinde kolayca saklı gizlemiyorlardı aslında Olan bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar bu insanlar. Dolayısıyla e, has, ruh hastası falan da değil. Yani. Yok yani işte bu suç ortalıklığı evet, yapmış oluyor susarak yani. Kötülüğün yormenlik. sıradanlığı dediğim Evet Kötülük sıradan. çok sıradan. Yani bu, Banal şey, yani. Evet. evet. Burada Kant'ın batı bir insanın yapabilecek bir kötülük kaynağı olarak bencilliktir. Yani Kendisine bir çıkar sağlamak için yapılabilir. Ama Holokost'taki kötülük aslında insani sayıklarla, insani dürtülerle açıklanacak bir kötülük değil. İnsan çok başka bir şey bu. Yani kendini menfaat sağlamak için bir, bir, bir, çok o da bağışlanmaz bir kötülük. Onun da cezası mutlaka almalı ama insan anlayamıyorsun evet. evet. Bunu anlayamıyorsun. İnsan, Kavramsallaştırabiliyorsun evet. Aklını, evet. Çok kavrayabileceği bir şey değil. O baştaki radikal kötülük dedi, mutlak kötülük dedi. Sonra aklı yatıyor hocasını mektuplaştıktan sonra ve. E Evet sıradan galiba diyor bu kötülük sıradan. Evet ya Çok ama sıradan olması da kötü, daha korkutucu kötü. Tabii asıl o çünkü o zaman artık başka bir boyut kazanıyor, kozmik bir boyut evet. kazanıyor. Yani bunun e, yalnız toplumsal değil adeta biyolojik bir evet, evet. şey kökenini bile araştırmaya başlayabilirsin evet. bu kötülük nereden geliyor içimizdeki her insanda olan diye. Ve Cuma'da Adamlar programında Hani Turhanlı ile ben Deniz Ömer Madra Kötülük meselesi üzerinde konuşuyoruz. Elimizde iki kitaplar oradan kalkarak bazı şeyler söylemeye çalışıyoruz. Biri Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı Adolf Ayman Kudüs'te başlığını taşıyan Metis yayınlarından nimlanmış ünlü kitaplarından biri sefeci ve aktivist de diyebiliriz Hannah Arendt'in 1963'te yazmış olduğu 64'te ve fakat birinci basımı Türkçede Aralık 2009'da yapılmış olan Özge Çelik Türkçeleştirmiş Metis kitaplarından bir de gene aralarında Hannah Arendt'in de bu kitabının daha doğrusu bu kitabında ele aldığı kavramları da içeren radikal kötülük üzerine bir derleme bir felsefi sorgulama daha doğrusu o da Richard Bernstein'in Bernstein bir e, kitabı e, onu da varlık yayınlarında e, Nil Erdoğan ve Filiz Deniz Tekin'in çevirisiyle e, yayınlanmış 2002 Tarihli bir kitap var elimizde. Bunların üzerinde konuşuyoruz. Ben de bu sırada açık kitap geldi aklıma Auschwitz maddesinde. Bu tam bu sıradan banal kötülük denirken kimsenin dışında kalamayacağı bir bu, basit kötülük Hı -hı. dalgasına ilişkin bu şeyin ilginç Heimrad Bakker'in çok ilginç bir kitabı yayınlandı onun e, Auschwitz üzerine tutanak başlıklı aslında tutanak diye ve son derece soğuk bir dille sadece istatistiksel vesaire böyle buz gibi bir dille söylenince o kötülüğün sıradanlığı ve ürküncülüğü bütün ortaya çıkıyor. gibi çarpıyor. Evet, mesela e, yani Amerika maddesinde şöyle diyor Amerika e, işte 42'de Amerikan hükümetine gönderilen telgrafta Avrupa'daki Yahudilerin gazla öldürülmekte olduğu yazılıydı. E, Telegrafta mesajın müttefikler arasındaki Yahudi kökenli liderlere ve New York'taki haham'a da aktarılması rica ediliyor. Müdahale etsin diye Amerika 42 senesinde tam doğruya çıktığı zamanlar yani. Mesaj müttefik olmanın getirdiği olağanüstü durumlar sebep gösterilerek ve yardımcı olmanın imkansız olduğu gerekçesiyle kimseye iletilmemiş. İşte kötülük böyle bir şey ya da mesela failler başlığında şöyle diyor. Auschwitz depolarındaki binlerce kıyafet ve ayakkabı ihtiyaç sahiplerine, çocuk ve gençlere dağıtıldı. Bu kadar çok giysi ve ayakkabı nereden geliyordu? Merak eden olmadı. Diyor böyle bir şey yani. Evet. <gülüyor> Yani son olarak bir şey daha okuyayım. Hakim sordu. Yani Auschwitz'te görev yapan herkesin iyi ya da kötü olmayı tercih etme hakkına sahip olduğunu mu söylüyorsunuz? Doktor Lingen cevap verdi. Evet, aynen bunu demek istiyorum. Şimdi e, Söz konusu senin az önce dünyasını verdiğin kitap, e, kötülüğün sıradandı. E, pek çok bu sorunları Yahudileri de eleştiren bir kitap aslında Avent'in ve kendisi öfkeli eleştirilerin hedefi olmuş. Yahudilerin fazlasıyla uysal olduklarını, aymazlıkla yaptıklarını söylüyor. Mesela Yahudi örgütleri 1935 tarihinden itibaren peş peşe yasalar çıkartılıyor. Yahudiler devlet dairelerinde görevlerinden alınıyorlar bazı meslekleri yapmaları yasaklanıyor Almanların evlerinde hizmetçi olarak çalışmaları bile yasaklanıyor bir Yahudi kadının e, pek çok yasa çıkarıyor buna rağmen Yahudi örgütleri hahamlar gidip nazilerle e, uzlaşmayı deniyorlar yani bize bir alan bırakacaklar. Alman topluluğu, Alman o insanlar olarak ya da ikinci sınıf vatandaşlar olarak biz burada yaşayabilecek, yaşayabileceğiz. Öyle düşünmüşler. Oysa <gülüyor> modern Avrupa'da Dreyfus olayı Yahudi düşmanlığının ne kadar fazla olduğunu göstermiş. Apaçık o, bir örnek evet. olarak. evet. Yani bu büyük bir aymaz. Şimdi bir soru daha soruyor. Neden bu kadar uysallıkla toplama kamplarına gittiniz? Neden o trenlere bindiniz bu kadar uysallıkla? Örüm mangalarının karşısında niye bu kadar dizildiniz siz? Varşova getosundaki genç Yahudiler direndiler. Onlar orada ölmeyi tercih ettiler. Evet, o Toplam müthiş bir evet. şeydi, cesaret gösterisi ve ağır <gülüyor> bedelini de çok ağır şekilde ödediler tabi ama e, epey de hasar vererek ama, seçme haklarını kullandı. Var, var az sayıdaki getosun. direnişlerden bir tanesi evet. aslında yani. bir Kahramancı, heroik bir şey. Olay şeydi. belki de biraz abartıldığı söylenir mesela. Varşova getosundaki Yahudilerle o direnişi destanlaştırdığı bir eseri de vardı. Şimdi o, bu soruları sorması Holikost'un üzerinden çok fazla geçmeden 1960'larda bu soruları sorması biraz Yahudi cemaatleri içerisinde, Yahudi toplum içerisinde öfkeye, tepkiye yol açıyor. Ama bu herkesin sessiz olarak dile getirdiği şeyleri ya da alçak sesle dile getirdiği şeyleri e, alenen ortaya koyuyor. Ne, Çok önemli bence de. Belki bunun hatta e, ne bileyim başka yan bu meseleyi böyle konuştuğumuz zaman sanki Yahudilere bir etnik grup olarak Hayır, e, şey <gülüyor> gibi söylüyoruz aslında Han, Han Arendt de kendisi de evet, yani işte, ama e, bir, bir de e, şey var yani ha. Türkiye'de mesela daha o Osmanlı, bu Osmanlı İmparatorluğu'nda 1915'te daha önce evet. gelen Ermenilere evet, evet. karşı yapılan mesela girişler, işte çeşitli kıyım, ne kıtlar, e, ta Hı. yani 1915'ten öncesinden evet. başlayan şeylerde de. E, fazla bir direnişme de ses çıkartma olmuş mu tartışılabilir yani. Şimdi bunun antisemit olmakla falan hiç disso... ilgisi yok bunu söylemenin. Yani ama ya, bu böyle bir suçlama değil hmm -hmm. bize Hanent'te de Yahudiliğin inkar eden Yahudi o, o gibi kene, hala var internette yani ...çok aşırı fanatik... ...Yahudi örgütlerinin suçladıkları... ...bir yazar Han Arand. Ee, e, tabi, Norman Finkelstein... Hmm. Ve ...Noam Chomsky... Ee, ama Han için... ...Yahudilik çok fazla bir sorun olmamış. Yahudiliği kabul ediyor elbette. Ee, mesela bir sözü var... ...gençlik yıllarında. Eğer siz bir Yahudi olarak... E, haksız uğruyorsanız... ...kendinizde bir Yahudi olarak savunursunuz dedi. Bir sözü de var. Ama... Doktora tezini Ağustos, elmiş Ağustos'ta üzerine yapıyor. Bir Hristiyan düşünür evet, Azizi evet, evet. Yani örgütlerle bir, bir, bir, bir, bir ilişkisi de var. Ama tarafsız o yani. Farklı da bak olaya farklı bakabilen bir, mantızsız entelektüel evet. böyle bir şey işte sorusunu evet, evet. düşünen bir insan. Ya yani müttefikleri de pek çok açıdan eleştiriyor. Şimdi demin 1915 ile ilgili bir şey söyledim çok doğru aslında benziyor biraz da bir Türk provası gibi. Almanların da orada da bir payı vardır parmağı vardır yani. Demin diğer kitapta Bernstein'in kitabında da Hanover'de büyük bir bölüm ayırmış Levinas'ın sıra. Evet radikal kötülükler. Aganpelinde bir insanın Öldürmeden önce, kampları getirme, göndermeden önce onları insan olarak gereksiz hale getiriyorsunuz diyor Bu ne demek? Bütün her şeylerin onlara ait olan her şeyi üzerinden alıyorsun. Yani yasalarla alıyorsun vatandaşlıktan çıkarıyorsun şunu e, mallarını alıyorsun ellerinden her tene bindiklerinde çıplak bir hayat olarak varlar. Hiçbir ha, kampta uğradıkları haksızlık ben insan haklarından yararlanacağım. Medeni hakkın var. Bunun hiçbirini söylemiyorsun. Onlar hepsi elinden alınmış tabii, tabii, çıplak tabii. bir hayat var orada. Bir yani av, ava açık bir şey gibisin, canlı gibisin. İnsan da olmayabilirsin. Yani insanı gereksiz kılmak zaten. insanı insanlığından çıkartmak. Evet, Aşağılayarak tabii. öldürmek ayrıca ahlaki kişiliği de öldürmek insanda. Aynen öyle. Evet. Öne... Çok önemli bir şey. Mesela burada pardon tabii yine tabii bir şey, şey. Yine açık kitaptaki bu Auschwitz maddesine dönecek olursak Levin'in, Primo Levin'in hı hı. diyor ki bizler köleyiz. Her hakkımız elimizden alındı. Ölüme mahkumuz ama hala tek bir gücümüz var. Reddetmek. Razı olmamak diyor. Bence bu çok evet. son derece önemli bir nokta yani. Ve bunu sonuna kadar savunmalıyız. Bu yüzden kirli sularda sabunla yüzümüzü yıkamalı ve ceketimizle kurulanmalıyız demiş mesela. Evet. Bu Muazzam önemli bir şey. her türlü dayanışmanın ortadan kaldırma. Mesela bir anneye iki çocuğundan bir tanesini. Ka Sofine gaz odasına şey. göndereceksin, diğerinde al alabilirsin diyorlar. Böyle bir tercihle şey yapıyorsun. Bu bunu böyle Seçme çok vicdan hakkı, azabı e çeken e insanlar vardır, anneler, kadınlar vardır. Ama orada artık vicdan deni o kararı verirken vicdan diye bir şey olamaz vardır. zaten. Ah, ya kişiyi öldürüyor? Yani Auschwitz'e getirilen trenler dolusu evet. insan ayakta beklerken mesela işte bir demin adını da ettiğimiz doktor Mengele. Evet ıslık çalarak aralarında dolaşırmış onların ve hayatta kalacaklar sola gaz odasına gidecekleri sağa ayırarak böyle bir seçme hakkı. Evet evet işte orada o doktor Mengeli'nin yaptığı kendini kadiri mutlaklık atfetmekti ona evet. arent at. evet. kendini her şey yapmak gücünü bulmak bunu atfettiğindeyken bu soykırımların kaynağında bu böyle bir kötülük var. Kant'ın söylediği o bencillikle falan hiç alakası yok. yok çok aşan bir şey var burada. Kadir mutlaklık atfetmek radikal kötülüğün kaynağı bu. Mutlak kötülüğün kaynağı bu. Çoğulu kabul etmemek, kendini her şeyden üstün görmek, kendinin dışındaki her şeyi de bir hiç olarak görmek. Onlara her şey yapabilirsin. Gazoz Gaz gönderirsin. Gaz göndermeden önce böyle sağa ve sola ayrılmalarını söyleyebilirsin. Evet. Bu çok daha kötü. Doğrudan gaz gidin demek kadar kötü bir şey bu. Belki de ondan da evet. kötü. Evet. İnsanları sıraya ayırmak. Bir anneye iki çocuğundan birini ver. Biri gaz gidecek. Biri sende kalabilir demek. Evet. Yani yaratan evet. ve yok eden evet. kudret oluyor. Yani tanrısal bir güç. Tamamen uhrevi. Büyük bir güce sahip. Semavi bir güce sahip olmuş oluyor. Kendinin dışında hiçbir insanın varoluşunu tanımamak demek. Varoluş hakkını tanımamak demek. Onları evet. her şey yapabilirsin. Kadir Mutlak olarak görmek. Ve diğer insanları gereksiz hale getir getir getiriyorsun. Onları. Evet. Arantin söyledikleri bu e kötülükle ilgi olarak. Ama dediğim gibi radikal kötülük kavramını daha sonra e test hocası olan Karl Jaspers ile e yazışmalarında daha ikna, alıyor ikna oluyor. Ve ha, gerçekten böyle. Yani insan bu mu sorusuna... E Başka bir türlü cevap veriyor. Daha sonra cevabı çok hakikaten sıradan yani bu kötülük. O naziler, Eichmann'ın iş yaptığı insanlar, şeyler sıradan Almanlar. Az önce de söylemiştim. Sıradan. Evet. Alman toplumu içerisinde kolaylıkla savaştan sonra var olabiliyorlar aileleri var, çocukları var, sevgilileri var, meslekleri var. işlerine gidip geliyorlar. Yani o geçmişi hatırlamıyorlar. Hatırlamak bile istemiyorlar. Kimse de onları hatırlatmıyor. O toplumun içerisinde sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarına devam edebiliyorlar. Alman toplumu bu korkunç olan bu. Fransa'da da böyle. Çok işbirlikçileri var. Hiçbir şey olmamış gibi. Yıllar sonra çıkıyor işbirlikçi oldukları insanların. Bir, kendilerini kolayca saklayabiliyorlar. Hiç kimse onların böyle cinayet işleyecek bir insan olduğundan şüphelenmiyor. Kendini kolayca saklayabiliyorsa Çok normal bir insandır bu. Evet ve bu söylediğinin uç noktalarından biri de yani olabilecek en absürd bulduğum noktalardan biri birleşmiş milletler gibi işte bütün insanları temsil Wall edecek e, evet birlerin evet. başına getirdi evet. genel sekreter Kurt Waldheim evet. bir Nazi subayıydı çok ve gizlediler bunu yani evet, ve çok bütün dünya, çokmuş yani Alman toplumunda çok e, dünyanın dünyanın barış ve güvenlikten sorumlu örgütünün de başına getirdiler evet. bir Nazi bir yani de tabii şu var yani Almanya'da değil Avrupa'da o, Dreyfus olayı öğretmeliydi Yahudilere çok şey. Diyor. Ne kadar çok düşmanları olduğunu. Yani paromaya almak değil bu. Ne, sadece Yahudi oldukları için e, öldürülmek isteneceklerini bilmeliydiler, öğrenidiler. Evet. Böyle uzlaşmalara girmemelilerdi diyor. Yani bunu şimdi de söyleyeyim. Bunu söylemek antisemitizmle falan hiç ilgisi yok. Hı. Hatta ben bir şey daha bir anekdot... Tabii tabii. Açık radyoda yeni bin yıl için programlar hazır. Herkes yeni bin yıl programının konusunu yeni bin yıl seçmişti. Ben o zaman... yap e, Harita Metot Dep'te müzik yaparken... Holocaust'u 20. yüzyılın en önemli olayı saymıştım. Olumlu ya da olumsuz, olumsuz anlamda. E, Schoenberg'in demin onu aldığımız o... Varşova getosundaki Geto, de o değil. Evet. Şimdi aklıma gelmedi ama bir çalmam çalmalıydım. Kirk e, Tipat'ın, Michael Tipat'ın pardon, e, zamanımızın çocuğu, o da bir Alman diplomatı öldüren bir ya, genç Yahudi hakkında bir şeydir e, eserdir. Onu da çalmalıydım yani. Evet, yani şeyde mesela Amira Has var, evet. bu Haaretz'in Filistin'de çalışan tek. Gazetecisi sürekli olarak oradan şey yapıyor, kendisine radyoda da konuşma fırsatımız oldu. Çağın bence önemli, gazete, meslektaşlarımızdan biri önde gelen. Onun anlattığı bir hikaye, annesi onun e, kampta e, kurtulanlardan biris ve çok önemli bir, onun hakkında da önemli bir kitap yazmıştı. Bir yerde şeyi anlatıyor Amirah hasta, e, diyor ki, ee, annemin en çok etkileyen şeylerden biri işte o kamplara, Hı. trenlere yük trenlerine, hayvan yük trenlerine filan bindirip götürülürlerken bu Avusturya e ve diğer yani. daha oya filan oradaki seyreden e, toplanmış seyreden insanların o bakış işte e, asıl o bitirir diyor. Bakış öldürdü diyor. Evet, bakış öldürdü diyor çünkü bakarken görmüyor bile onlar. Böyle bir. Hakikaten evet. yükü, yük evet. vagonunu seyrediyor. Y evet. Yük vagonunun içindeki balyaları seyredermiş gibi bakıyorlar ve tek kelime etmeden. Onu asla unutmamış yani. İlginç. Evet. Ve devam ediyor. Programımız Cuma adlı adamlardasınız Açık Radyo'da. Ve kötülük, sıradan kötülük, radikal kötülük ve bunlar üzerine konuşuyoruz. Bir son bir alıntı da yapayım şu e, kitaptan Tutanak adlı Hamrad Baker'in derleme kitabı e, Dünya yayınlarından 2005'te yayınlanmıştı o da Ertan, Erhan Altan ve Selda Sakan'ın çevirileriyle onları da söyleyelim biz açık e, kitapta da izinle bunu maddeleştirdik Auschwitz'ten Auschwitz olarak burada e, bir de ilginç bir şey var neden diye bir başlık var Susamıştım diyor. Pencerenin hemen dışında bir buz sarkıtı gördüm. Koparmak için elimi uzattım. Kapıdaki asker beni durdurdu. Neden diye sordum. Asker cevap verdi. Burada neden diye bir şey yoktur. Bu kadar basit. Işte. Evet. Yani orada hiçbir hakkın yok. İşte evet. Orada sadece çıplak bir hayat var. Her şeye aşağılanmaya, eziyete, zulmü... E ...işkenceye açık bir insan bedeni var orada. Bir de Almanya'da gerçekten akıl almaz bir biçimde... ...Alman toplumunda, İkinci Dünya Savaşı'nda... ...yönetenler de eski naziller. Yani Hür Demokrat Parti'nin önde gelenleri içerisinde... ...siyaset yapanlar, nazi rejimi içerisinde görev yapmış... ...çok insan var. Ve o zaman bir açıklama var. Naziler Alman toplumun içerisinde azınlığı oluşturuyorlardı. O Ay çok... ...yani da söylüyor. Ben çok önemli bir görev almadığını söylüyor. E, olabilir. Ama ölüm makinesi küçük küçük görevlerden oluşuyor zaten. Aynen yani öyle. Herkes yani. bir imza atıyor. E, trenlerde kimlerin gideceğini ölüm gaz odalarına kimlerin gideceğini nakillerin nasıl yapılacağına dair He. basit basit kararlar alıyorsun. Böyle ka ufak Evet Çok basit bir istatistiksel bilgilerden evet. ibaret. Yani gaz odası var. Onun bitişinde krematorium var. Fırın var. 24 saat içinde 1440 cesedi yakma kapasitesine sahip bir günde gaz odasının girişinde bir de soyunma odası var. Evet. Bu kadar basit bir gerçek işte orada elbiselerini ayakkabılarını ne varsa çıkarıyorsun giriyorsun. Ama çok da son derece yani insanın aklı gözünün önüne geldiğinde de korkunç bir şey bu. Çok büyük bir korku. Akılamaz bir şeyi, vahşeti çok doğal bir biçimde yapılması ifade edilmesi evet. aşamalardan geçenmesi. Ve bu insanların belki de bundan dolayı yani o ufak büyük zülbün küçük ortakları oluyorlar. Kendini Aytman'ın söylediği gibi ben çok değilim yani. Hatta ben bana Yahudi düşmanı bile denmez. Dostlarım arasında çok Yahudiler vardı. Hiçbir zaman Yahudilere düşmanlık beslemedim. Kendisinin eğitimi konusunda abartılı bilgiler vermiş. Yalan, birçok yalan söylüyor. Başarısız bir adam aslında babasının olmak istediği hiçbir zaman oğul olamamış. Böyle birisi ama doğru sıradan da bir evet, böyle bir Tamamen sırası. öyle ama o levye gibi işte. Evet, ama on, evet böyle sıradan insanlara katılmasalar gibi. o makine işlemeyecek. Bu indiren levye, celladın ya da işte şeyin düğmesine basan gaz odasında zehirliğini enjekte edecek düğme gibi bir şey insan yani. Sheep. <laughs> Avent'in bu kötülük kavramlarını ele alırken yaptığı şey sadece Holikost'u dikkate alıyor. Evet Holikost onun gündeminde ama bütün totaliter rejimleri de dikkate alıyor. Stalin'in Rusya'sında ele alıyor. Nazi rejimini. Bütün kulakları da dikkate alıyor. Ve bu yüzden de çok haksız biçimde, hiç hak etmedi biçimde soğuk savaş ideologu olduğu da söylenmiştir. Ama alakası yok. Ya i̇şte artık. tabii yani böylesi insanların herhangi bir kesimin desteğini almasına imkan yok. çünkü. Evet. Sadece doğru, gerçekten yana, doğru, ve düşünceden, doğru, çok düşünceden şey yana. yani. Yani evet. her Hiç kimsenin adamı olmamak gitti. Olamaz. Ben Pasolun'un ilgili bir, birkaç yazı okurken şey yapmıştım. Herkes ona düşman. Katolik kilisesiyle bir ara dost ama düşman. Komünist partisi düşman. Herkesin hiç kimsenin arası iyi değil. Herkes onu dışta bırakıyor. Hiçbir bir yere ait olamıyor tam olarak. Hannah Arendt de öyle. Aynen, yani öyle 20. yüzyıl geçtiğimiz yüzyılın en büyük siyaset e, felsefe, felsefecilerinden bir biri, tanesi. Evet. Çok az sayıda, çok fazla kadın yok aslında. Onlardan bir tanesi ama pek e, çok açıdan öncü bir kadın evet, ama o yüzden de tahmin edilemiyor işte. Totaliter rejimlerin özelliklerinden bir tanesi bir tekili tanımamak. Yani insanın tanımamak, herkesi bir özle birleştirmek, bir öz, birleştirmek. Ama insan öze indirgenemeyen bir varlık. Herkes tekil. Burada Kant'ın kendiliğindenlik kavramını e, üzerinde duruyor. Onu çıkış noktası olarak alıyor. Ölüm kamplarında, toplama kamplarında yapılanlardan bir tanesi ahlaki kişiliği öldürüyorsun, aşağılıyorsun. Ama bütün bunların sonucu insanın özgürlüğünün belirleyici niteliği olan kendiliğindenliği. Ortadan kaldırıyorsun kendilerini rasyonel bir fail olması hayatında kararlar alabilmesi istediğini yapabilmesi başka insanlarla dilediğince ilişki kurabilmesi ve hepsinden önemlisi Arentin çok önem verdi başlangıç yapabilmesi insan başlangıç yapabilir daha önceden öngörülememiş bir şeyi başlatabilen bir süreci başlatabilen bir varlıktır Augustine o sözünü çok seviyor mesela başlangıç olsun diye insan yaratıldı. İnsanın böyle bir özelliği var. Ama kamplarda bütün bu kendiliğinden ortadan kaldırırsan, gereksiz hale getirirsen, insan tekil olmaktan çıkarırsan bu, i̇nsan başlangıç teki, yapabilme, evet, evet, insan ins teki olmaktan çıkarıyorsun. Yani. İnsanı insan yapan o özelliğinden başlangıç yapabilme Hayatının faili olabilme, kendi hayatını biçimlendirme, bütün bu yeteneklerini, kapasitelerini insan elinden almış oluyorsun. Sadece holikosu toplama kamplarında değil, toplama kampları bunun en uç örneği. Totaliter rejimlerde de. Totaliter rejimlerde de Demokrasiyi dışlayan rejimlerde de aslında. Değişik derecelerde belki. Belki Stalin'in Rusya'sındaki, Nazi Almanya'sındaki gibi değil. Ama... İnsanın 20. yüzyıl insanın hala da öyle. En önemli sorunlarından bir tanesi o kendindenliği hakkını elde etmek insandan vazgeçmemek, feragat etmemek Yahudiler o soruyu soruyor. Neden insanlığından bu kadar kolay vazgeçtiniz, feragat ettiniz siz? Diren, direnseydiniz diyor. İnsanın böyle bir şeyi var. Zor bir şey bu. Çok da kolay değil tabi. Elinde makinalı tüfek tutan bir Alman askerini direnmek kolay Dünya, bir şey değil. Yani en zor şeylerinden bir hiç şüphe yok yani ama yani, Vazgeçtiğinde insanlığın. Evet başka bir şeyden vazgeçiyor. Onun için de çok sayıda insanın ben hep şeyi de düşünmüşümdür burada bir spekülatif nokta olarak da koyayım. Onu da müsaade edersen. Yani e, çok sayıda insan daha sonra yazar çizer olan e, bu nazi zulmünden bir şekilde yakayı kurtarmış, canlı olarak kurtulmuş olan insanların uzun yıllar sonra intihar etmeleri. Evet, çok evet. yüksek sayıda bu aslında. Vicdan evet. sonra, yıllar sonra gelip buluyor insanları. Belki ha. de bununla ilgili. Evet. Üstelik de çok önemli şeyler söyleyen Primo Levi evet, gibi evet, yani evet. bu direnme hakkını savunan insanlar evet. bile yıllar sonra bunu evet. aşamayıp intihar etmelerini çok düşünmüştüm evet. sebebini. Evet, Biraz doğru. da böyle bir şey evet, işte doğru. herhalde. Yani çok insanın yaşayabileceği çok. en kötü deneyimlerden bir tanesi herhalde. Evet. Travma. Ama sözü de yeterli mi bilmiyorum. Yani i̇nsanın bütün yaşamı boyunca izlerini taşıyacağı bir deneyim. Oradan sağ çıksa dahi. Şiir yazılamaz. Evet. Demesi evet. Doğru. Adonlu'nun yani. sözü. Doğru. Artık sanat yapılamaz. Şiir yazılamaz. Doğru. Tabi Arentin bir vurgulamasını da hatırlatmak gerekiyor. İnsanlar ortak bir öze indirgenemezler. Her şey tekildir. Bireydir. Kendine hastır. Nevi şahsına münasırdır. Ama bu Bizlerin e, ortak bir dünyada yaşamamıza da engel değil. Ortak bir özümüz yok ama buna rağmen ortak bir dünyanın insanlarıyız, yurttaşlarıyız. Bu çok önemli. Yani Bir insanların birbirlerinin e, farklılıklarını tanıyarak var olmaları. Bugün daha çok, daha sık dile getirilen bir, söz, bir düşünce. Bu belki de katinden fazla dile getiriliyor. Ama bunu 1940'larda söylemiş, 1940'larda hemen sonra, 45'ten sonra söylemiş olması önemli. Çok önemli tabii. Yani ve bunu sistematik bir şekilde köküne inerek evet. gerçekten radikal bir düşünceyle de öne söyleyeyim. Bu alanda bir de mesela beni hep düşündürmüş olan bir veri var. Mesela Talat Paşa. Evet bütün bu şeyleri, tehcir evet. e, kararlarını verip işte odasına, kendi evine kurduğu telegrafhaneyi de müthiş bir bilgisayar gibi kullanarak aslında hı hı. düzenler örgütlerken bir yandan da arkadaşı da Gomidas mesela, evet. e, aile dostu, hı hı. E, onu da bir kararla işte yüzlerce entelektüel yüz küsur gönderiliyor Hı -hı. ve sonunda çok pek azı dönebilecek. Hı -hı. Dönenlerin bir kısmı da Gomidas gibi sonunda akıl hastanesinde kalacak akli melekelerini yitirmelerine olacak depresyona filan girecekler. Ama eşi o sırada verdiği konserlere filan gidiyor. Yani böyle bir <gülüyor> Ama Almanya'da da böyle. Evet, yani arada işte yaşantı o... olarak da bakış olarak da o kararları alma süreci de 1915 ile e, 1933'den 33 ile 45 arasında Almanya'da olanlar birbirine çok benziyorlar. Evet. Yani bir provası gibi bir şey aslında. Zaten Hitler'inde evet. ona benzer bir şey var yani biz evet, deneme o. yaptık öğrendik filan evet, oradan. Hitler'in bir sözü var. Yani evet. birbirine çok yakın. O, o bakımdan da şimdi bir de soykırım tanımlaması daha sonradan çıkıyor. Ama ceza hukuku açısından bu çok istisnai bir durum ya. Yani. Tabii geçmişe yürürlü. Evet. Yani Ermeni meselesi <gülüyor> konusunda çok duyarlı olan bir akademisyen, e, o zaman soykırım sözcüğü yoktu. Sözkırım, soykırım tanımı yapılmadığı için öyle tanımlayamayız 1915'i demişti. Bu ben katılacak bir düşünce değil bu. Yani burada insanlık suçundan bahsediyoruz biz. Evet. Dolayısıyla geçmişe yürürlü. Yani kanun olmadan suç olmaz kuralı var. Bu o sıradan suçlar için. <gülüyor> biz insanlık suçundan söz ediyoruz. Yani evet. geçmiş elbette ki geçmişe yürürlü. Yani onun adını da koymak lazım. Evet, Kabil'e kadar evet. geri gider yani. Ha ama orada bir şey var. O benim aklıma geldi. Kabil'le Habil arasındaki şey iki kardeş kıskançlıktan geliyor. O, İnsani dürtülerle işlemiyorsunuz. Evet, onda yorumu o, yapabiliyorsun. Evet, evet. O e, yani on emirdeki yasaklardan birinin ihlali. Günah kavramıyla açıklanabilir bir şey. Soykırım öyle değil. değil Kardeş değil. öldürmekten de daha çok kötü bir şey soykırım. Evet. Sistematik. Hiç tanımadığım bir şey. İş tanımadığın kişileri kitleler halinde öldürüyorsun, kitleler halinde trenlere bindiriyorsun, onların emirlerini veriyorsun, bir imza atıyorsun ve hepsi doluyorlar oraya. Ve gitti. bir sebebi de yok, yani, yani sadece, sadece Yahudi mi? olduğu için. Evet. Anthony de Curtis, rak yazar ve akademisyen sorular soruyor, kitüçesi, o kütüphane ile ilgili yazdıklarından dolayı konuk oluyor. Neden bu kadar kütüphane memuru oldum? Senin senin sorduğun soruya... Benim çocukluğumda iki şey çok önemliydi demiş diyor. Birisi kilise, diyesi, kütüphaneler. Benim için ikincisi çok önemli. Birisi Tanrı'nın eviydi, diğeri insanlara aittir. Halk kütüphaneleri. Ben of. yıkıntıların olduğu bir İngiltere'de büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. Savaşın her yere baktığımda barbarlığı görüyordum. İnsanlığın bunun çevremde bunların yapanın insan olduklarını. Yıkılmış ölüler, ölmüş insanlar, yakınını kaybetmiş olan etrafımdaki insanlar. insanın böyle dışarıda böyle bir şey, hayat var yani. insanın barbar olabileceğini hatırlatabiliyor. Ama kütüphaneye girdiğimde insanların bambaşka bir şey yaratabileceklerini görüyordum. İnsan hakkında iyimser olabiliyordum kütüphaneye girdiğimde. Medeniyet diye bir şeye ben inanırım diyor o ettim. İlginç. İnsanların bunu yapabileceklerini görmüştü görüyordum kütüphanede dedi. Evet. Çok ilginç. Evet bugün radikal kötülük daha doğrusu kötülüğün sıradanlığı diyelim. Her ikisi de bu arada Birihan Narantin'in Ünlü Kitabı Adolf Eichmann Bu Düste alt başlığını taşıyor Metis'ten yayınlandı. Bir de Richard J. Bernstein'in Radikal Kötülük Bir Felsefi Sorgulama adlı alt başlığı olan kitabı da o da varlıktan yayınlandı bu ikisinden çıkarak işte gerek Hannah Arendt gibi siyaset felsefecilerinin gerekse Auschwitz gibi yerlerde neler yapıldığını da konuşarak gidiyoruz. Evet, şimdi radikal kötülük, radikal kötülük terimi üzerinde duruyor başlangıçta Arendt insani sayıklarla açıklanamaz diyor. Ama aslında kötü insani sayıklarla açıklanamayan, dürtülerle açıklanamayan bir kötülüğün sıradanlaşması yani kötülük sıradanlaşırken de yine insani saygılarla açıklanamayan bir kötülükten söz ediyoruz biz. Evet. Yoksa ben insanın kendi şahsi çıkar sağlamak için yaptığı ufak tefek hesaplar falan değil bu kötü. Arkadaşına kazık atmak gibi yaani bir, bir bir şey kötü bir mal satmak. Bu da bir kötülüktür aslında. Ee, zehirlenebileceğini bile bile insana bir bozuk bir, bir şey satmak ya da e, ne bileyim yaptığım bir sözleşmeye uymamak normal hayatta e, ödü çalmak, parayı vermemek. Bütün şeyler olabilir. Bunlar da kötülük sayılabilir, kötülük kavramı içerisine girer. Bunlar hepsi insanca şeyler. İnsan böyle şeyler yapar. Bunlar, bunların karşılığında da ceza yasaları vardır. Hukuk mahkemelerine başvursun, ceza mahkemelerine başvursun. yaptığını alırsın alamazsın ayrı evet. ama yani evet. Ama insani sayıklarla, dürtülerle açıklanamayan bir kötülük sıradanlaşırsa, bunu herkes yapabilirse, herkesten beklenebilir hale gelirse, çok sıradan insanlar da bunu yap bu kötülüğü yapabiliyorlar ise, i̇şte böyle bir kötülüğün faili olabiliyorlarsa, işte o, o çok kötü. Evet, gerçekten yani. Burada... Kantın salt aklın sınırları içinde dinde e, başlı makalesinde kötülüğün kaynağı bencilliktir diyor. E, yani Kant e, kötülüğü böyle görüyor, bu kadar görüyor. Keşke insanlar bencil, kötü, bütün kötülükleri bencillikten kaynaklansaydı. Ama değil. Yani açıklanamayan şeyler. Başkaları bencillik niye kötü? Bir, bir insanlık araç olarak görüyorsun kendi bir, bir insanı araç olarak görmek, onun insanlığından biraz daha eksiltmek, kendinden biraz daha eksik olarak görmek. Ama diğerinde insanı insan olarak görmüyorsun. İnsan olarak görmediğin için ona her türlü kötülüğü yapabilirsin. Her türlü kötülüğü hedef olabilir o. Tabii canım yani burada çok öte aşkın bir durum var yani. Evet. Yani birisinde de bir insanı bencillikle yapılan kötülüklerde onu araç olarak gördüğünde de, onun onurunu çiğniyorsun aslında. O da kötü. Tabii. O da bağışlanabilir kötülük. Kolay kolay unutulabilir kötülük değil. Her birçok yakınından geliyorsa. Onurunu, bir başka insan onurunu çiğnemek de çok kötü bir şey. Ama insan bunları yapabiliyor. Evet pek çok örneği var. Evet. Yani. Bir türlü. Yani kişisel çıkarlar için yapabiliyor. Ama diğer insanî nedenlerle, insanî gerekçelerle ya da sayıklarla açıklanamıyor. Ne kutsal kitaplarda karşılığı var ne de ceza yasalarında. Evet yok hakikaten. Ya da en azından Hannah Arendt'in bunları yazdığı tarihte yoktu. Yoktu ve çok öncü bir düşünüre de bir şekilde yer vermiş olduk. Artık gittiği yere kadar gitmek üzere bir parça çalarak bitirelim. Pertesmet başlamıştık onunla da bitirebiliriz Helpless. Hepinize günaydın. Cuma adlı adamlar hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.